İnfitar ve İnşikak sureleri. Necm 373. Gök çatladığı zaman, yıldızlar dökülüp dağıldığı zaman, denizler yarılıp akatıldığı zaman, kabirler alt üst edildiği zaman kişi önünden gönderdiği ve geri bıraktığı şeyleri öğrenmiştir. Necm 374. Ey insan, üstün kerem sahibi olan, seni oluşturan, sonra da sana bir düzen içinde biçim veren, sonra da seni dengeleyen, dilediği bir surette seni tertip eden Rabbine karşı seni aldatan şey nedir? Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Aslında siz, şüphesiz üzerinizde yaptığınız şeyleri ezberleyen saygın yazıcılar olmasına rağmen, dini yalanlıyorsunuz. Şüphesiz ki ebrar yani iyi adamlar elbette bol nimet, mutluluk cennetinin içindedirler. Din iman tanımayıp kötülüğe batmış olanlar da kesinlikle cehennemdedirler. Din günü ondan kaybolmamak üzere oraya yaslanacaklardır. Din gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Sonra bir kere daha din gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Din günü kimse kimseye efendilik yapamaz. Ve o gün inşikak yani gök yarıldığı, Rabbine kulak verdiği ve gerçekleştirildiği zaman, yeryüzü de dümdüz olduğu, içinde ne varsa attığı, boşaldığı ve Rabbine kulak verdiği ve gerçekleştirildiği zaman, buyruk Allah'a aittir. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine doğru koştukça koşan birisin. Sonunda da ona kavuşacaksın. Artık kitabı sağ eline verilen kişiye gelince, o kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve o sevinçli olarak yakınlarına dönecektir. Kitabı kendisine arkasından verilen kişiye gelince de o ölümü çağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o yakınları içinde sevinçliydi. Şüphesiz o asla dönmeyeceğine kaniydi. Hayır, şüphesiz Rabbi onu çok iyi görendi. O halde o şafak gece ve içinde barındırdığı şeyler derlendiği zaman o ay kanıttır ki siz kesinlikle halden hale biniyorsunuz. Yani sürekli değişeceksiniz, asla yok olup gitmeyeceksiniz. O halde onlara ne oluyor? İman etmiyorlar ve kendilerine Kur'an okunduğu vakit boyun eğip teslimiyet göstermiyorlar, ikna olmuyorlar. Aksine kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kimseler yalanlıyorlar. Halbuki Allah, içlerinde sakladıklarını en iyi bilendir. Artık sen onlara elem verici bir azabı müjdele. Ancak iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler, bunun dışındadır. Onlar için tükenmez bir ücret, ödül vardır.